Mevuto. Mitat Sancer'le hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mitat. Günaydın. Günaydın Mitat Bey. Günaydın. Bugün eee a de... güzel bir yer. Evet. <gülüyor> Her şeyden önce güzel bir yer. Ankara'da geldiği boyu yağmur yağdı. şimdi güneş var, yerler biraz temizlenmiş gibi. Yani şeye biraz benziyor, bu siyasi e, ve sosyal atmosfere de benziyor. Evet, Yağmur Parklar ve Başka Şeyler adlı parçayı çalarak da başladık biz de. Ah, 1960'lardan evet, gelen bir hoş parça vardı, Hippie günlerinden. Hem de tam yolda gelirken bugün konuşmaya başladığımızda nereyi düşüneceğiz, hatırlayacağız, daha çok nereyi çağrıştıracak, hangi dönemi diye düşünürken elinde değil sürekli bir şey geldi aklıma. Bitkuşağı. Bizim evet. bu son günlerde yaşadıklarımızla ilgili. Sanırım parçalı o günlerde. Evet, evet. 1960'larda. Bu o günlerin işte bir sonları, el sonları. Bir şey daha gelmişti bu Cennetten çok uzakta filmi, e, cennetten uzakta filmi, o dönemlerin ABD'deki atmosferini anlatan, o boğucu e, yaşam tarzı içinde e, giderek bunalan gençlerin e, nasıl baş kaldırdığını ipuçları neden baş kaldırdıklarını ipuçları veriyor. Yani o film o atmosferi veriyor, daha çok boğucu bir atmosferi veriyordu. Ben takip takiben e, her filmi, yani, milas formanı. E, filmi de geldi. Neyse şarkıda bütünleri şefsi bildirdi. Evet. <gülüyor> şimdi bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin e, seçmeninin e, sosyolojisinden biraz e, bahsedelim demiştik bugün için. Evet. Yani her iki taraftan da hem siyasi hem sosyolojik boyutlarıyla evet. bakmak gerekiyor galiba. E, şimdi benim görebildiğim e, seçmenleri kadar belki de ara kadroları ya da orta kadro kadroları e, daha önemli e, araçların e, organik aydınları diyebileceğimiz kişisindeki aldı ne diye merak ediyorum tabi e, biraz basından, köşe yazmalardan biraz kişisel temaslardan bir fikir edinmeye çalışıyorum etkinliklerle de yapmak her her zamanki gibi sıkıntılı olur e, ama. Bazı değerlendirmeleri, izlenimleri de paylaşmakta, tartışmaya sunmakta en azından bir sakınca yok. Yani benim görebildiğim biraz fazla eskiye saplanmışlar. Yani geçiş sürecinin yeni bir aşamasında olduğumuzu sanıyorum ben. Evet bir geçiş aşaması var, bir geçiş süreci var Türkiye'de. Önceki gün. Ee, yazmıştım. Daha önce de birkaç kere yazdım. <gülüyor> bu geçiş sürecinin e, önemli bir aşaması vesayet sisteminin çözülmesiydi. Vesayet sisteminin çözülmesi aşamasındaki parametreleri e, bütünüyle geçerliymiş gibi e, almak ve buna bağlı, bağlı olarak değerlendirmeler yapmak eksik kalıyor. Işte. Bugünü anlamakta yetersiz kalıyor. E, benim görebildiğim bu organik aydınlar ya da e, Hani mafaza terkisinin AKP'li aydınlarında e, sanki gelişmeleri hep o parametrelere göre okuma e, eğilimi var. Hatta güçlü bir eğitim bu. Dolayısıyla e, aynı sosyolojik kaynakları görmek yerine e, iktidar savaşlarına odaklı bir değerlendirme yapıyorlar. Hani iktidar savaşlarına odaklı değerlendirmeden kastım da şu e, bir yandan e, sürekli eski statikonun güç odaklarının AKP iktidarını her fırsatta sıkıştırmak ya da işte değirmek falan tökünce etmek için planlar yaptıkları ve her şeyin buna bağlı olarak okunması gerektiğini kastediyorum. Yani öyle bakıyorlar daha çok. Şüphesiz bu bütünüyle bir kenara bırakılacak gibi değil. Daha doğrusu Tamamen geçmiş bitmiş bir şey değil o e, eski sistemin e, güç odaklarının e, üretebileceği tehlikeler elbette e, vardır ama e, bütün sosyal ve siyasal hayatı bunlara bağlı olarak değerlendirmeye algı, çalışmak bunlara bağlı algılamak hakikaten biraz fazla anakronik duruma düşürebilir insanları biraz e, toplumun ve toplumsal e, o faktörlerin dinamiklerin gelişinde bırakmış. Evet. Peki genel e, gidişatı nasıl e, değerlendiriyorsun? Yani bu bir kere e, kendisinin e, bir hayli e, geri de kalmış olduğu aşikar gibi görünüyor şeyin başbakanın. Yani. E, Başbakanın genize kaldığı da görülüyor. Pardon sözümü bitir istersen. Yani sadece başbakanın da değil tabii ama öncelikle kurmuş olduğu görülen, net olarak görülen çok tepeden aşağı doğru emir komuta zinciriyle hareket ettiği anlaşılan bir tek adam yönetimi var ve başbakanın da her istediğini yaptırdırabildiği bir durum. Yani ülkeyi Böyle bir yönetme durumu var. Dün Şahin Alpay'da bu germe ve kutuplaştırma hayra alamet değil başlıklı yazısında. Yani bunları açıkçek anlamına gelmez. Başbakan muhalif eleştiren basını susturamaz. Medyayı yandaş patronlara peşkeş çekemez. Sosyal medyayı bela olarak göremez. Uğudere sorumlularını Ankara'nın karanlık dehlizlerinde kaybedemez. Türk usulü başkanlık adı altında otoriter bir rejim getirmeye kalkışamaz <gülüyor> Sayıştay denetiminden kaçamaz halkın 3'te 2'sinin istemediği nükleer santralleri yaptıramaz alkollü içki kullanan herkesi ayyaş alkolik diye aşağılayamaz sigara içen herkese zehir odalarını gösteremez Alevileri umursamadan 3. Boğaz Köprüsü'ne Yavuz Sultan Selim adını veremez deprem beklediği için açık meydanlara betonlaştığı için nefes alacak Yeşil alanlara ihtiyaç duyan İstanbul'da Taksim Gezi Parkı'na hele mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına rağmen Topçuk Kışlası üstelik bir de cami yapacağım diyemez. Her türlü protesto gösterisini biber gazıyla orantısız şiddetle bastırmaya kalkışamaz. Yüz binleri ben karşınıza bir milyon çıkarırım diye tehdit edemez diye bir bilanço çıkartmıştı. zor bir bilanço. Bu bilançonun arkasını da okumaya çalışmak gerekiyor zaten. Esasen yapmaya çalıştığımız da bir evet. şey Yoksa bu işaretlerin hepsi, bu verilerin hepsi ortaya çıktıkları anda çok değişik açılardan tartışılmış ve uyarılarda yapılmıştır. Şimdi eski sistemin tipik özelliklerinden biri paternalizm idi. Evet. Bu vesayet diyebiliriz ama daha katsayız bir verim olarak ben Paternalizmi de birkaç kere kullandım, başkalar da kullanıyor tabii. Bu paternalizm topluma kendi doğrularını dayatmayı kendinde hak gören ve toplum adına en iyi düşündüğünü sanan bir yaklaşımı ifade eder. Şimdi bu siyasi paternalizm Türkiye'de zaten Cumhuriyet'in kuruluşuna itibaren... var olan bir sistem. Yani Türkiye'de Cumhuriyet paternalist bir şekilde kurulmuştur. Toplumu e, doğruya götürecek, doğruyu bilen kadınların kurduğu bir sistem olarak işlemiştir. şu e, Erdoğan e, ve AKP bu sistemle hesaplaştı kuşkusuz. E, paternalist sistemin kontratını tutup terbiye etmeyi e, e, öngördüğü kesimin e, bir tür başkandırısının tesisleri olarak E, tarih değerlerini almışlardır. Yani mağdurluk herkesinin tensilcileri. Ancak bu sistemin e, kodlarından e, bağımsızlaştıkları ve zihniyet dünyasıyla hesaplaştıkları da hiçbir şekilde e, söylenemez. Yani tam bir hesaplaşma yaşanmadı. Kadrolarla hesaplaşma yaşandı. Ancak zihniyetle gerçek bir hesaplaşma yaşanmadı. Buna bir şey daha ekleniyor. Kişisel paternalizm. Yani e, bu sefer hani liderin e, E, paternalist e, eğilimleri ve gücüleri e, e, eklendi buna e, şimdi e, uzun süre e, 1950'lerden sonra uzun süre böyle bir dünya çıkmadı yani özel e, falan da iki e, düşünme bilir ama çıkanlar da hep sağdan çıktı e, bunun anlamı şu Cumhuriyetin Kuzluğu paternalist sistemi sürdürecek bir paternalist gider, o çizgiden bir figür çıkmadı Yani Atatürk'ten sonra kısmen ünlü ama e, onun dışında hiç kimse yok. Lider çıktı fakat böyle paternalist bir iddiaya sahip olacak kadar güçlü bir Lider olmadı. O da en büyük gibi diyoruz işte e, 70'lerin Ecevit'iydi. Oysa e, sağdan işte arada bir çıktı e, Süleyman Demirel bir parçalarda sayılır. E, Fırgıt Özal'da yine bu çerçevede belli ölçülerde yer alabilir. Ama Erdoğan bunların hepsinin çok kafasına geçen bir konuma e, sahip ve 10 e, yıl, 10 bin yıllık bir e, sürekli başarı e, çizgisi var. Bu sürekli başarı çizgisinin iki yönü var. Birincisi kendisinde egoyu çok fazla körüklediği, şişirdiği, açık paternalist eğilimleri iyice e, doluğa çıkardı son e, 2011 seçimleri ben toplum adına en iyiliği bilirim ve toplumu da iyi yapıyorum bu, eğer bunu görmüyorsa toplumun belirli kesimi onlar da mankördür. ya da komploludur ya da işte çeşitli <gülüyor> oyunların peşindedir gibi bir algı yerleşmeye başladı şimdi bunun tepsi e, yüzündeyse öbür yüzündeyse toplumun e, diğer kesimi yani bu yaklaşımdan politikalardan cihniyetten rahatsız olan Ee, oldukça katmanlı yani çok farklı katmanların içeren bir kesim var. Bunların içinde şüphesiz eski statü özleyenler var, darbeciler var. Bunlar da var şüphesiz ama bunlardan ibaret değil. Çok geniş bir sosyoloji bu. Türkiye'de sadece oy oranları ve anketlerle anlaşılamayacak, ölçülemeyecek bir sosyolojikir bu. Şimdi bu sosyoloji 11 yıldır mağlubiyetten yaşıyor aslında. Yani bir taraf için bir zaferler çizgisi söz konusu, diğer taraf için de mağlubiyetler çizgisi söz konusu. Yani kendilerinin ifade edebilir, daha doğrusu kendilerinin var olduklarını ve var kalacaklarını hissedecekleri, buna bağlı bir başarı hikayeleri yok siyasal alanda. Dolayısıyla bu iki... yüzü, madalyanın bu iki yüzü bir arada çok önemli etkileşimler de doğuruyor. 2011'den sonra bir yandan küresel sorunun çözümü konusunda önemli bir hamle başlatırken Başkan ve AKP öbür yandan da bambaşka bir çizgide daha fazla iddialı davranmaya başlandı. O da yaşam tarzı konusudur. İşte Deniz Şahin Altay'ın yazısında özetledi, özetledim. Ee, bir sürü konuda insanların yaşam tarzını belirleyebileceği e, iddiası ya da o konuda kendisini güç gören bir bakış yani burada bu sadece o da değil üslup hep söyleniyor hakikaten incitici bir üslup ama incitici olmaktan ete başbakan doğan bir bu incitici olmaktan ete bir de bu sosyolojinin umutlarını iyice yok eden bir üslup yani bu sosyolojiye edebi bir mağlubiyet ve mağlubiyete mahkum oldukları hissini veren bir güçlülüktür. Onlar da böyle bir his yaratıyor. Bu umutsuzluk demektir. Yani siyasi alanda partiler aracılığıyla herhangi bir şekilde kendi haklarını koruyamayacakları ve böyle bir umudun da artık var olmadığı hissi. Şimdi bu ciddi bir siyasi ve sosyolojik. programdır hiç kuşkusuz. Ee, i̇çki yasaklarıyla ilgili tartışmalarda getirilen düzenlemeden daha farklılısı başbakanın sözlerinde yatıyor. Yani başbakanın sözleri daha büyük korku ve umutsuzluk yaratıyor. Bu kitle iyice umutsuzluğu ve umutsuzluğa sürüklenen başbakanın da umutsuz olmaları için elinden geleni yaptığı bir kitle. Ve öyle bir nokta geldi ki e, Hiç kimsenin Öngörmediği bir şekilde e, Bu tarzda öngörülemeyecek şekilde e, Bir patlama yaşandı Şimdi bu insanlar Biz varız ve var kalmak istiyoruz evet. İşte tam da bu arada e, Burada e, 50 kuşağının e, O e, kendiliğinden eylem Ya da e, renkli Farklı çeşitli Eylem biçimleriyle Kendi alanlarını korumaya ve görünür oldular. Doğrudan evet. eylem. Evet, yani biriki, birikti bu tabii ve birdenbire de bütün bu Şahin Alpen yazısında da kısmen saydığımız şeyleri de yapınca evet. bütün Türkiye şehirlerinde her çevre ve eğilimden yurttaşta bir araya getiren bir büyük öfke ve haysiyet patlaması oldu. yani Ve yani tabii ki şeyler de oluyor. İzmir'de mesela kameralara yansıyan bir takım yağma gibi şirket yerleri vurma kırma şirketlerin bilgisayarlarını evet. talan evet, etme evet. oluyor ama e, polisin... Hayır, daha, de... kötü, daha kötü haberler de okuduk. Ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum. Başörtülülere yönelik tacizlerin de olduğunu E, yazılı bazıları e, olmuş olabilir de gerçekten e, ayrıca e, hani bu eski kalabalığın için daha doğrusu eski patlamasıyla bir araya gelmiş kalabaların, kalabaların içinde gerçek anlamda cin ve e, nefret duygusu taşıyan siyasi intikam hesapları yapan çevrelerde vardır bir kısmı kendinden bir kısmı planlı olarak bunu yapıyorlardır bunların bu tür eylemlere girişmelerini her türlü kullanmak ve engellemek lazım. Yani burada hiçbir tartışma yok. Ama bütün meseleyi buraya bakarak, değerlendirmeye çalışmak da e, bir e, yaygın yerleşim ifadeyle e, büyük resmi görmek, gör, görmekten ucaplaşmak demektir. Yani büyük resmi görmek önemlidir. Büyük resim içindeki bu e, çok tehlikeli, tatsız, çirkin e, davranışlar ve eylemleri de engellemek için bir şeyler yapmak ayrıca gerekiyor. Evet, yani bu özür dilemeler medyadan da bir günah çıkarmayı andıran bir dostumuzun teyimiyle dün akşam mesela çok sayıda televizyon kanalında filan da biz ettik, siz etmeyin, eylemeyin şeklinde bir şey vardı ama bu yumuşama eğiliminden bahsederlerken yani bir takım mesela hükümete yakın gazetelerde işte gerilim düştü şeklinde şeyler söyleniyor ama bu kararlılıklarından vazgeçecekleri anlamını okumuyorum ben direnişçilerin. yani şeyleri, Hayır zaten, zaten bu şimdi bir defa çok önemli bir sonuç doğurdu. Bu sonuç verdi, hadi herkes dağıtsın ee, sonucunu, yani değerlendirmesini yapmayı gerektirecek bir sonuç değil ama o sonuç şudur, ee, evet hiç kimse artık ben istediğimi yaparım, toplumun %50'si benim markamda, ben bu yetkiyi aldım ve istediğimi yaparım. Medyada ben istediğim gibi davranırım, nasıl olsa bana kimsenin itiraz ettiği yok. Hem itiraz etse elinde ne gibi yaptırım gücü var ki, kolaycılığından, rehavetinden kurtulduk. Artık uzaklaşmak zorunda kalıyor. Çünkü ellerinde çeşitli imkanlar olduğunu e, farklı toplum kesimlerinin e, görüldü. Yani garanti mantasının hisselerinin bu kadar kalbi e, bir şekilde düşmesi bir eylem bir uyarıdır. Yani toplumun çeşitliğinin çok e, renkliliğinin, çok katmanlılığının bir vaka olarak yeniden hatırlanması Ve bu çok içinde çeşitli frenlerin, çeşitli e, yaptırım güçlerinin e, imkanlarının çıkabileceği de görülmedi, Görüldü zaten. Bu önemli bir sonuçtur bence. Evet, Aslında, evet. Yani Mahir evet. Ünal, şey, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup evet. başkan vekili bunu gayet şey özetlemiş Alpay'dan aktarırsam gene. biz %50 oyla buraya geldik ve şimdi bunun gereğini yapıyoruz. Bunu kabul etmeyen birileri varsa hesabını sandıkta görürüz. Burada değil. Yok, yok, öyle, da, bir şey. yok yani öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Olamaz. Böyle bir toplum yok. Plan. Yani 75 milyon gibi kalabalık ve çok çeşitli çatışma eksenleri barındıran çok katmanlı bir toplum varsa önümüzde işte ben %50 ile geldim. Hesabını orada göreceksiniz deme gibi bir Ee, falancılık geçerli değildir artık evet. şu doğru %50 almışsa ya da çoğunluğu almışsa yönetme hakkı vardır ama yönetme hakkı mutlak değildir demokrasinin en önemli özelliği budur yönetmek hiçbir zaman mutlak bir yetki değildir isterseniz yüzde o oyan. çünkü halkın yönetimi dediğimiz şey demokrasinin en basit tanımıyla değil mi demos demos'a dayanır yani demos nedir Çoğunluk artık azınlık bu e, hesap içinde. Yani o milli irade ben yüzde elli alınca bütün millet adına gitti aldım. İrade, bir efsanedir. On dokuzuncu yüzyılda e, zaten terk edilmiştir bu efsane. On evet. yüzyılda başka nedenlerle çıkmıştır. Demokratik bir özü vardır, hiç şüphe yok ve demokratik demokrasisin gelişmesini engellemiyor olmuştur. Ama bunu bugün e, bugünin toplumlarına uyarlamaya demokrasiyi böyle anlamaya kalkışmak gerçek anlamda bir ilkelliktir anakolonikliktir, arkaiktir. böyle bir şey olamaz halbuki imkanı da yok zaten İstesen de yapamazsın İstesen de yapamazsın çünkü %50 matematik hatası, mantık hatası var ama e, toplumları zaten matematikle de e, e, anlayamazsınız ki Her, üstelik e, mantığı hatalı matematik işlemi bu Dolayısıyla bu, bu, buradan burada e, e, bir, bir, bir yanlış vardır. Şunu tekrar edelim. Evet, iktidarı devirmek, e, devirmenin ya da değiştirmenin meşru yolu seçimdir. Bunun dışında darbeye teressiz etmek falan gibi yollar asla kabul edilemez. Bu anlamda katılırım. Ben e, sandıkla geldim, sandıkla giderim. Doğru sandıkla gidersin ancak sandıkla geldiğin zaman her şeyi de yapamaz. Ve sana karşı itirazlar da seni trenleyen demokratik usuller olarak görülmelidir. Yine barışçıl sivil çerçevede kaldıkları sürece. Şimdi böyle bir şey hatta sivil itaatsizlik yani hukuku ihlal eden şiddetsiz eylem de demokrasilerde meşhurdur. Bunlar işlerde teorisiyle, pratik ile uzun uzunluğa tartışılmış ve artık kimsenin fazla tereddütler ve tereddüt yaşamadığı konulardır. Yani sivil hikayetsizlik hukuk ihlalidir. yeter ki şiddetsiz olsun. O zaman da meşrudur. Bu, bu da 70'lerde artık bağlanmış bir konudur. Hani, e, bu nedenle AKP yöneticileri bu anlayıştan vazgeçmeliler. E, bu bu, bu, bu bakış biraz önce Bayrı Nal'dan aktardığında e, bu söz bende şöyle bir kaybını yandırıyor. Tamam konjonktürel olarak şimdi geri çekildik fakat e, bunun hesabını e, çıkaracağız sizlere. Yani bir tür Başka intikamcılık duygusunu körüp diyebilir bu yaklaşım. Evet insanda böyle da. bir kaygı uyandırıyor şüphesiz. Ben o yüzden de mesela dün Ahmet İnsel de konuşurken işte bu birkaç gün içinde normale dönecektir ibaresini hem kendisi yatışabilir şeklinde okudum şeyin başbakanın ama aynı zamanda Ben başka biçimde de müdahale ederim diye de okunabileceğini düşünüyorum. Umarım, umarım böyle bir şey yapmaz. Çünkü eğer İnşallah. böyle bir şey yaparsa Türkiye'de e, bu tür bir kılıncının tetikliyebileceği başka ilişkileri de sokağa döker. E, bu ihtimal ciddi bir ihtimaldir ve ciddi bir tehlikedir. Özellikle e, Suriye politikası dolayısıyla Akdeniz şeridinde müsahililerde nüfusu hiçbir kimsenmeyecek bir topluluk olan müsahililerde birikmiş olan e, kızgınlıklar, öfkeler. Öte yandan Anadolu'nun çeşitli yerlerinde, Alevilerde birikmiş olan kızgınlıklar, öfkeler. Bunlar başka türlü bir kanala taşınır. Eğer bu e, revansist anlayışı, yani Şimdi tamam madem öyle biraz geri çekiliyor ama bir süre sonra ben size gösteririm şeklinde. Rörelşit evet. anlayışı hakim olursa eğer bu geçerliyse Türkiye'de başka yangınlara e, benzin getmek anlamına gelir bu. Başka yangınlara kurulcum atmak diyelim daha doğru anlamına gelir diyor. Tam tersi bir yol izlenirse evet ne noktası budur e, ve e, biz her istediğimizi yapma ihtiyasında değiliz. Kaldı ki yerel demokrasi diye bir şey de var, bunu da başka vesilelerle savunduğunu e, söylüyor AKP'liler, e, AKP yönetimi. Bunun da gereklerini dikkate almak ve buna göre yönetmek toplumsal barış açısından çok daha çok daha uygun bir yoldur. Yerel demokrasi dediğimiz şey sadece yerel yönetimlerin seçimi iş başına gelmesi demek değildir. Yerel yönetim bilimlerinin halkının e, oradaki kararlara katılma imkanlarının da sağlanmasıdır aynı zamanda. E, e, e, e, ulusal demokraside de, yani ulusal demokraside de sadece seçim değil başka katılım yolları önemlidir e, başka katılım yollarının olması da gerekiyor. Yerel demokrasi ise yerelde kararlara katılması ölçünün e, var olmasını çok daha fazla gerektiriyor e, e, küresel, e, ter, şey de eğilim de budur zaten bir da budur dünyada şimdi bütün bunları yok sayarak Türkiye 1950'lerin mantığına gemi çevirecek diyorsun Ee, yönetme anlayışı e, cidden çok e, büyük sıkıntılar yaratır. E, AKP'ye de büyük zarar verir. Kaldı ki şu an yürümette olan çok hassas bir süreç var. Yani Kürt sorununda barış süreci e, bu en en ağır çatışma eksiğini yatıştırmaktadır zaten. Bir süredir yatıştırma yoluna girmiştir. Bunu da yeniden kılma ihtimali vardır. Bunu yeniden kılmaktadır. Türkiye'de e, hiç kimsenin arzu etmeyeceği Ve herkesin zarar bir kautik ortama doğru gidilir. Evet. Çok, yani son derece tarihi günlerden bir dönemeçten geçtiğimizi sürekli olarak da çeşitli vesilelerle evet. tekrarlıyoruz. Çok beklenmedik ama olumlu çok büyük bir ayaklanma, bir yani başkaldırı. Bir sonucu daha olduğunu söylemek istiyorum sizleriniz azaldı. Ben de uçağa evet. gideceğim biraz sonra. O da şu. özellikle bu modern sosyoloji dediğimiz kesim çeşitli zamanlarda son on yılın çeşitli zamanlarında daha çok cümleliyet kimliğiyle ulusalcı özellikleriyle öne çıktı yani demokrasiye bir toplumsal taban oluşturacak bir kimlikle görünmedi bugüne kadar ama şimdi böyle bir fırsat çok güçlü bir şekilde ortaya çıkmıştır yani Bu sosyolojinin o vesayetçi, eski statukocu, orducu, darbeci, ulusalcı özelliklerden biraz daha uzaklaşarak demokratik bir hedefe, demokratikleşmenin dinamiği olma hedefine doğru yürüdüğünü görüyorum ki ben bunu tarihsel bir dönüşüm imkanı olarak görüyorum. Çünkü bu demokratikleşme ki özne, siyasal özne ve toplumsal özne üzerine kalmıştı. Muhafızakarlar ve Kürtler. Ee, şimdi böyle bir kimlik eksenli ee, iki e, taşıyıcı özne fikri e, çok şeydi, kırılgan bir e, ya da en azından toplamaklıkta kırılgan bir e, tablo oldu. Evet. Yani bu dengeler üzerinden e, sürekli bir e, demokratikleşme e, çizgisi yakalamak kolay değildi. Çünkü orada bambaşka şeyler var. E, dengeler var ya, o dengelerin değişmesi de her zaman demokratikleşme hesaplarına bağlı olmayabiliyor. Ama şimdi biraz bir ayağı daha eklenmeye başlıyor. Bu şimdilik toplumsaldır. Henüz siyasal bir e, özne yaratmamıştır. Yani siyasi parti anlamında kurumsal bir özde yaratmamıştır. Yaratması da gerekmiyor. Ama bütün diğer siyasal öznelere buradan da ben burada bu dengede demokratik bir Hedef için varım mesajını iletmesi için çok ciddi bir potansiyel ortaya çıkmıştır. Ben bunu çok önemsiyorum. Evet, Hem evet. Türk barışının demokrasi ayağının oturması açısından önemsiyorum. Hem de genel toplumsal barışı demokratik özgürlükçilik temelde geliştirme çabalarının yüklenmesi açısından önemsiyorum. Evet. Öncelikle şu gazı bugün bir keselim hele. Ondan sonra bunları çok daha rahat konuşabileceğiz herhalde. Evet. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. <gülüyor> Güzel bir gün olsun. Güzel bir gün olsun. Meow Water. Mitat hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.